şeytan recim bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil alemin. ve vesselam ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim bugün 24. sözden 5. dalın 2. meyvesinden okuyacağız inşallah. Ey nefis. Ubudiyet mukaddemeyi mükafatı layıka değil. Belki neticeyi nimeti sabıkadır. ''Evet biz ücretimizi almışız, ona göre hizmetle ve ubudiyetle muvazzafız.'' Evet Üstad bizzat nefsini muhatap olarak bu cümleyi söyleyeyim, ''Ey nefis, ubudiyet mukaddemeyi mükafatillâhika değil.'' ''Yani ibadetlerimiz, kulluğumuz, sonra alacağımız bir ücret için değil.'' belki neteceğin nimetis sababıdır. Geçmişte verilen bize bahşedilen nimetler için bir teşekkür makamındadır. Yani bir insanın henüz iş görmeden eline ücreti verilir. Sonra ondan iş istenir. Artık ücretini almıştır o. Ekstra ücret beklemez. Evet. Bir kısma ücret verilmemiştir. İşten sonra ücret verilecektir. Ücret beklentisi olabilir. Ama bizim ibadetimiz ubudiyetimiz öyle değil. Evet biz ücretimizi almışız. Yani ne ücretler almışız hem de birazdan üstad üzerinde duracak. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle muazafız. Yani ibadetten ibadet yaparken ibadet sonucunda bize neler verilecek bunu düşünmek durumunda bile değiliz. Geçmişte vermiş o kadar bize nimetler var ki onun borcunu bile ödeyemeyiz. Evet biz ücretimizi almışız. Ona göre hizmetle ve ubudiyetle mükellefiz. Çünkü ey nefis, hayrı olan vücudu sana giydiren Halik Üzül evet. En büyük nimet varlık nimeti. Çünkü bütün nimetler varlığa bakıyoruz. Dolayısıyla en büyük nimet var olmaktır. Cenab-ı Hak bizi yokluktan varlığa çıkardık. Hayrımaz olan vücudu sana giydiren Halıkü Celal. Sana iştihalı bir mide verdiğinde. İştihalı bir mide. Yani hayvani bir hayat mertebesi. Şüphet birçok yerde bunu ifade ediyor. Yani insan yokluktan varlığa çıkarılmış büyük bir nimet. Varlıktan cansız mertebesinde olabilirdi insan. Cansız bırakılmamış. Bitki de olabilirdi. Hayata masar olmayan öyle de yapılmamış. Hayvan da olabilirdi akıldan mahrum. İnsan hayvan da yaratılmamış. Akıl gibi büyük bir nimetle serfiraz edilmiş. Bunlar insana verilmiş olan ön ödemeler bir anlamda. Çünkü ey nefis, hayrı mahz olan vücudu sana giydiren Halik-ü sana iştihalı bir mide verdiğinden, işte insanı Birçok ihtiyaçları var, birçok arzuları, talepleri var, iştahları var, şevkleri var. Tüm o insan isteklerinin önüne sofralar kılmış. Rezzak ismiyle bütün matumatı bir sofrayı nimet içinde senin önüne koymuştur, midenin önüne. Sonra sana hassasiyetli bir hayat verdiğinden o hayat dahi bir mide gibi rızık ister. Evet yaşamak için insan nasıl bu kadar çeşitli nimetlere ihtiyaç duyuyor ve onlar insana verilmiş. Yani mide verilse yiyecek verilmeseydi. Yiyecek olsa mide olmasaydı. ikisi anlamsız olurdu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem bize bu kadar cihazat veriyor hem o cihazın bütün ihtiyaçlarını ve bakımını kendisi üstleniyor bir yandan da. Evet. Rezak namıyla bütün matematik sofra nimet içinde senin önüne koymuştur. Sonrasında hassasiyetli bir hayat verdiğinden Evet. Hayatla biz hassaslaşıyoruz. Yani etrafımızı fark etmeye başlıyoruz. Yani gözümüz olmasaydı nice şeylerin cahil olacak, gafil olacaktık. Burnumuz olmasaydı ne kadar büyük bir nimetten mahrum kalacaktık. Ya sesleri duymasaydık, ya alma duyumuz olmasaydı, ya temas duyumuz olmasaydı. Bunlar teker teker insanın aleminin önce kör olduğunu, sonra sağır olduğunu, sonra bu kokulamadığını sonra tat alamadığını, sonra dokunmayı fark edemediğini düşünsen yavaş yavaş bunların hepsinden kendisini mahrum hissetse insan kendi varlığının bile farkına varamaz. Neredeyse değil kainatın, kainatta sergilenen bunca muazzam nimetlerin ve sanatların farkına varmak. Demek ki hassasiyetli bir hayat verildiği zaman biz bütün dünyayla bir irtibat peyda ediyoruz. Dolayısıyla mide ve midenin önündeki sofralar gibi bu kadar insana cihazat verilmiş ve o cihazatların her birine yakışır birer sofra açılmış. Bunlar da ayrı ayrı nimetler. Göz kulak gibi bütün duyguların eller gibidir ki ruh zemin kadar geniş bir sofra nimeti o ellerinin önüne koymuştur. Yani sofra elimizin yettiği yere kadar ama gözün sofrası öyle değil. Göz nereye uzanıyor soruya kadar. Rüzgarenin kadar geniş bir sofrayı nimeti o ellerinin önüne koymuştur. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinde. Yani insanın maddi hayatı için hayvani yanı için böyle senin sofralar açılıyor. İşte hayat vasfından dolayı. Bize bunca cihazat vermiş. Onların her birinin önünde bu kadar nimet sofraları serilmiş. Bunlar bir yana, bunlar büyük nimet ama onun çok daha büyüğü var. Çok manevi rızık ve nimetler isteyen insaniyet sana verdiğinden. Evet insan olarak hayvanın çok üstünde külli bir idrake sahip insan. Akıl nimetiyle. Hem mevcut dünyayı keşfediyoruz. Hem bunun perde arkasını düşünebiliyoruz. Hatta sadece yaşadığı zaman diliminde değil, bütün zamanların aklen hazır görebiliyor. Böyle çok külli bir görüş, bakış, fark ediş imkanı yakalıyor insan. İnsanlık hasebiyle. Evet. Sonra manevi çok rızık ve nimetler isteyen insaniyeti sana verdiğinden, alemi mülk ve melakut gibi geniş bir sofraya nimet, o mide insaniyetinin önüne ve aklın ele yetişecek misbette sana açılmıştır. Alem mülk ve melakut gibi. Yani hayvanat sadece görünen alemi görüyor. Arkasını göremiyor. Yani mesela hayvan bir elmayı görüyor ve belki yiyor. O kadar. Ama bir insan ona baktığı zaman bu elma doğrudan doğruya desti kudretin yadigarı ve hazine-i rahmetin hediyesidir diye onun arkasındaki iltifat-ı rahmanı fark ediyor. Cenab-ı Hakk'ın teveccühünü. Padişhan sana ikram etmiş olduğu bir elmada bir elma lezzeti var. Bir de iltifat-ı şahane lezzeti var. Dolayısıyla müşakhas, somut bir şeyin arkasındaki soyut güzelliği, hüsnü mücerredi fark edebilmek son derece önemli. Dolayısıyla insan aklına müyesser olmuş. Hayvanların böyle bir şey yok. Dolayısıyla insan mevcut güzelliğin arkasında işleyen güzel fiilleri, onun arkasında güzel isimleri, güzel sıfatları, dolayısıyla onun kendisine ikram ve ihsan ve iltifat ederek gönderen zatın Rahmetini cemalin arkasında görebilmek, ondan da öte kainatta gördüğü bütün bu güzelliklerin, bütün zamanlara yayılmış güzelliklerin asıl kaynağı olan Zat-ı Zül-Cemali insan gördüğünde ve oraya kadar intikal edebildiğinde akıl müthiş bir mertebe kat etmiş oluyor. Hatta kainatı geride bırakıp ona muhatap olabiliyor. Akıl insanı böyle yüksek bir mazhariyete masar ediyoruz. Sonra nihayetsiz nimetleri isteyen, vaatsiz rahmetin meyveleriyle takaddi eden ve insaniyeti kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinde, İnsaniyet çok yüksek bir mertebe ama asıl insaniyet yani insaniyeti kübra İslamiyettir ve imandır. Çünkü insan imanla İslamla kainata, kainatın arkasında hüküm ferma olan efale, esmaya intikal edebiliyor. Oradan Zat-ı Zülcelale ve Zat-ı Zülkemale intikal edebiliyor insan. Dolayısıyla insan iman nimetine kavuştuğunda farklı bir nuranilik elde etmiş oluyor. Yani hadiseler bir kat daha aydınlanıyor. Niye? Çünkü sadece biz artık şeyi görmüyoruz yani. Görünen alemi ve arkasında olanları değil onun daha daha arkasında hakikatül hakayık denen noktaya insan intikal ediyor. Her şeyin arkasında hükmünü, icraatını gördüğümüz Zat-ı Zülcelal'in Esma ve sıfatlarının dairesine geçmiş oluyoruz. Evet. Bu da insaniyetimizi insaneti kübra seviyesine çıkarıyor. Kainat çapında bütün zamanları aşan bir farkındalık oluşturuyor insanda. Bu da müthiş bir mertebe insan için. İşte bize iman ihsan edildiğinde böyle büyük bir e, hazine bahşedilmiş oluyor. Evet. i̇nsanet kübra olan İslamiyeti ve imanı sana verdiğinden daire-i mümkünat ile beraber Esma-i Hüsna ve sıfatı ı Mukaddise'nin dairesine şamil bir sofra nimet ve saadet ve lezzet sana fethetmiştir. Evet. Demek ki iman dairesine girdiği zaman artık bu mümkünat, mahlukat sınırını aşmış oluyoruz. Onların hepsinin arkasında Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellilerini görmüş oluyoruz. O sonsuz bir sofra ve tas tamam bir saadet ve lezzet olmuş oluyor. Bütün bunlar da bize bahşedilmiş ehli iman olduğumuz için. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle. Evet. İmanın bir nuru. Yani iman muhabbeti gerektiriyor. Yani böyle bir efendim kemali, böyle bir cemali, böyle bir ihsan sahibini tanıdıkça insan fıtratı gereği o güzeli seviyor, ona hayran oluyor, o büyüklüğe karşı hayrette kalıyor. Bu kadar nimetlerine karşı insan iki büklüm oluyor mahcubiyetten. Muhabbetle doluyor ona karşı. Evet, dolayısıyla imanın bir nurudur muhabbet. Yani marifet arttıkça muhabbet hasıl oluyor Cenab-ı Hakk'a karşı. Sonra imanın bir nuru olan muhabbeti sana vermekle, Gayr-ı mütenayib sofrayı nimet ve saadet ve lezzet sana ihsan etmiştir. Yani cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf, aciz, zelil, mukayyet, mahdut bir cüssü. Yani bunu net olarak anlayabilmek için iman nasıl insana yükseklik veriyor? Nasıl bir nimet? İşte burada bir tahlile giriyor. Cismaniyetin itibarıyla küçük, zayıf Aciz, zelil, mukayet mahdut bir cüz. Sen beden itibariyle baktığı zaman kainat içerisinde nereyi işgal ediyor ki? Yeryüzünün insanın ne ağırlığı var ki? Yeryüzünün güneş sisteminde ne ağırlığı var ki? O kadar küçük ki. Yani güneşin içerisine, karpuz kadar gördüğümüz güneşin içerisine 1.300.000 tane dünya sığlıyor. Dolayısıyla o kadar küçük ki güneş sisteminin içerisinde. Bir nokta gibi. Güneş sistemi bizim samanyolu dediğimiz galaksimizin içerisinde bir nokta gibi. Çünkü bizim güneşimize benzer Yüz milyarlarca yıldız var Sadece bizim galaksimizde Ve bizim bu galaksimiz gibi Yine yüz milyarlarca galaksi olduğu Hesap ediliyor O insan maddeden baktığında Bir toz zerresi gibi Kısacık daracık bir zaman içerisinde Bir görünüp bir kaybolan Bir toz zerresi gibi adeta insan maddeten cismaniydi itibariyle Son derece zayıf Haliseler altında hemen ezilen Küçücük bir Mikroba mağlup olan, küçücük bir hayal kırıklığıyla bütün dünyası kararan, zindanda boğazı sıkılmış adama dönen bir varlık insan. Zelil, i̇şte her şeye el avuç açmak, yalvarmak durumda olan, her şeyden ürken korkan bir varlık. Mukayyet, mahdut bir cüz. Evet. Son derece kayıtlarla kayıt, birçok şarta bağlı hayatının devam etmesi ve insanın da kabiliyetleri sınırlı bir cüzsün. Yani kainatın sıradan bir parçasısın adeta. Cismaniyeti itibariyle. Sadece cisim itibariyle insana bakılırsa böyle. Onun ihsanıyla cüz'i bir cüzden külli bir külli nurani hükmüne geçtin. Fakat Cenab-ı o kadar ikramlarda bulundu ki yani bir bütünün teferruat denilecek bir parçası olmaktan çıkıyor insan. Ne oluyor? Külli bir külli nurani hükmüne geçiyor. Evet. İnsan hayata kavuşmakla, değil mi? imana kavuşmakla öyle yüksek makamlar elde ediyor. Külli bir külli nurani. Yani insan bir fert ama sanki bir nev gibi oluyor. Küllinin anlamı o. Bir insan, hayvanın bir türü neyse onun çok ötesinde her bir insan ayrı bir tür gibi. Külli bir mahiyeti var. Evet, nereden? Çünkü akıl böyle bir insana meydan açıyor. Sen sadece kendisiyle kendi dünyasında kendi sınırlar içerisinde kalan bir canlı değil. Akılla bütün kainatla irtibat peyda ediyor insan. Gözüyle kulağıyla hayatıyla her taraflı bir irtibat peyda ediyor. Dolayısıyla bir insan bir insan olmaktan çıkıyor. Bir nev hükmüne geçiyor. Bir küllü nurani hükmüne geçiyor. Güya parça ama bir bütün hükmüne geçiyor insan. Evet. Yani bir ağacın aleta bir çekirdeği gibi. Yani çekirdekte bütün ağaç saklı ya işte insanlar böyle bir potansiyel var. İnsan eğer külli bir bakış açısı kazanırsa yani kendisinde gördüğü keşfettiği şeyler bütün kainatları da keşfederse yani kendinde tecelliden ilahi sıfat ve isimleri insan kendisinde görürse bütün kainattakini görebilecek ihtişamlı bir e, genel yüksekten bakış açısına sahip olursa insan birken yani çekirdekken koca bir ağaç mahiyetini arz eder ki insan böyledir. Yani kainata tecelli etmeyen isimler insanın kalbine tecelli edebiliyor. İnsan hem kendisinde hem Ebna-i cinsinde hem kainatta müşahede ettiği, müşahede edemediği de aklıyla kestirebildiği için külli bir mahiyet arz ediyor insan. Bir külli nurani hükmüne geçiyoruz. Evet, külli nurani. Öyle bir bütün alıyor, bütün hükmüne geçiyor ki kainatta karanlık nokta kalmıyor adeta. Kainatla bütünleşiyor. Hatta Kendisini ve kainatı geride bırakıp vücub alemine, cenab bakın esma ve sıfat alemine kadar ilerleyebiliyor insan. Evet. Dolayısıyla cüz'i bir cüz'den külli bir külli nuran hükmüne geçiyor. Zira hayatı sana vermekle cüz'iyetten bir nevi külliyete. İşte insan hayata kavuşunca gözü, kulağı, efendim, burnu, damağı ve teması sayesinde kainatla müthiş bir irtibat peyda ediyor. Hayat insanın bulunduğu yerden çıkarıp aleti büyütüyor. Gözünün, kulağının ulaşabildiği mesafelere kadar insan uzanabiliyor. Evet, hayatla. Cüziyetten bir nevi küllyeti. Dolayısıyla sıradan bir e, fert olmaktan bir nev olmaya insan inkılap ediyor. Ve insaniyeti vermekle hakiki küllyeti. Ve i̇nsan işte insan olma sasya bir aklıyla da işte bütün kainatı içine alabilecek Yüksekten bir bakış açısına sahip olma potansiyeline sahip insan. Dolayısıyla adet bütün kainatı temsil edebilecek bir noktaya yükseliyor insan aklıyla. Ve İslamiyeti vermekle, ulvi ve nurani bir külliyete. Diğer taraftan işte insaniyetle insan elde ettiğinde kainatın ötesine uzanabiliyor. Kainata tecelli eden sanatın sanatkarına, güzelin kaynağına insan ulaşabiliyor. Evet. Ulvi ve nurani bir külliyete çıkmış oluyor insan böylece. Yani insanın arzın halifesi olmasının sırrı tahakkuk ediyor böylece. Bir i̇nsan kendi başına sadece kendi hayatını yaşayan bir varlık olamaz. Hayvan seviyesine düşer o zaman. Cüz'i bir e, hayvan hükmünde kalır. Hayatla ve İslamiyetle ve imanla özellikle insan bir defa en azından mesela bir insan bir parçayken bir bütün hükmüne geçiyor. Nedir? İnsan kainatın bir parçası iken bir insan kendisine dönüp baktığında kendisinde aslında müthiş bir adeta fertler ordusu var. İnsanın her bir hücresi ayrı bir fert. Hatta bölük denebilir. Çünkü her hücrenin içerisinde de trilyonlarca atom var. Bütün onların üstünde insan, bütün onlar temsilen Üstad Hazretlerin başka yerlerde ihtina derken biz e, senden yardım dileriz manasında na tabirini kullanışımızı izah ederken bu konuya ele alıyor. Yani insan neden benken biz diyor? Çünkü bir insan aslında bir fert gibi görünse de bir nevidir aslında ya da e, tek bir Musalliyken bir cemaat hükmüne geçebiliyor. Niye? Çünkü insan bedeninde iç alemler var. İnsan onlar namına Cenab-ı Hakk'a biz diyor. Fakat asıl olan insan kendisiyle beraber bütün Müslümanları, bütün muvahitleri, hatta insaniyet itibariyle, yaratılış itibariyle bütün e, diğer insanları hayvanatı, nebatatı da duasına dahil edip onlar namına biz senden yardım diliyoruz diyebiliyor ki her şey Cenab-ı Hakk'ın yardımına muhtaç Cenab-ı Hakk'ın ihsanına muhtaç ve her şey onun verdiği emirleri yapmakla onun yüklediği vazifeyi görmekle muazzaf her şey ondan yardım diliyor ve her şey ona ibadet ediyor işte insan bununla o mahlukatın belki kendilerinde yeterince şuurunda olmadıkları bu e, fonksiyonlarını görüyor fark ediyor Belki onları kendi namına cenab-ı ak arz ediyor. Ettahiyatul illah sırrı da bunu izah ediyor. Dolayısıyla insan bir tek ferken bir nev hükmüne geçiyor. Hatta öyle bir nev ki bütün kainata yayılmış bir nev gibi oluyor ve bir insan kendi namına onların hepsini arkasına alıp bir çeşit onlar imamlık, bir çeşit halifelik yapmış oluyor. Evet. Böyle yüksek bir mevki kazanan insan kendisine verilen akıl ve iman sayesinde. Ve marifet ve muhabbeti vermekle muhit bir nura seni çıkarmış. Sadece burada kalmıyor. İşte bu kuvvetli imanın hasıl ettiği bir şey var. Böyletine tanıdığı, işte cemaliyle, kemaliyle, ihsanıyla tanıdığı bir Rab'be karşı insan hayret ve hayranlıkla ve muhabbetle mukabele ediyor. Evet. Bunun mahsulü bu. Bu da müthiş bir nur. Bir zevk-i ruhani veriyor insana. Evet. Her bir insan aslında potansiyel olarak eğer potansiyelini kullanabilse, açabilse, gafletten kurtulabilse böyle yüksek bir nimete mazhar. Dolayısıyla bu kadar nimetler almış insan. Evet. Üstad'ın yapmış olduğu buradaki vurgu çok önemli. İnsanlar bazen çok küçücük şeylere bakıyor ve orada boğulup kalıyor. Yani mesela daha zengin birisini gördüğümde kendisinden ona karşı bir çeşit imrenme hali içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine daha az verdiğini düşünerek belki bir anlamda Cenab-ı Hakk'ın rahmetine karşı bir küsme ve itham durumu söz konusu oluyor. Niçin ona? Çok bana az. Halbuki bunlar o kadar küçük kalıyor ki insanın kendisine verilen nimetler sayesinde, akıl nimeti hepsinin üstünde, insan kendisinin ve çevresinin farkında olabilecek yani mesela işte kendisinin üstündeki adama bakıp onun kendisinden daha çok maddi olarak nimet sahibi olduğunu düşünecek kadar bir akla sahip. Bu akıl zaten başlı başına muhteşem bir nimet. Fakat insan işte ölçülerini büyütmezse işte bu yüksek idrar ve muhit yüksek idrak ve muhit nura insan çıkmazsa eğer küçücük meselelerde boğuluyor. Bazen sadece saçım niye dökülüyor? Saçım niye beyazlaşıyor? gibi ya da bedendeki bir çeşit hastalık, bir çeşit sakatlık insanları yanlış düşünmeye sevk ediyor. Onların her birinin kendine ait vazifeler var. Üstad izah ediyor. Ayrı bir şey. Ama insanın kendisine vermiş onca nimeti görmeyip şu da niye verilmedi diyerek aslında o son derece küçük kalan şeyleri bahane ederek Cenab-ı Hakk'a karşı bir çeşit küsmek vaziyeti alıyorlar. Üstad burada Kainat çapında insana verilmiş olan o muhteşem nimetlerin adeta boyutlarını gözümüzün önüne serdi. Yani insan var olmak nene kazandı, hayata masar olmakla neler kazandı, akla e, masar olmakla neler kazandı, aklın ötesinde İslamiyet ve iman nurunu kazanmakla neler kazandı, bunun da ötesine uzanabilirse muhabbet-i ilahiye ile her şeyden vazgeçebilecek bir yüksek nura nasıl kavuştuğunu, bize anlatıyor. Bu kadar verilmiş nimetlere karşı insanın sanki bütün şükrünü yapmış gibi daha yeni şeyler talebinde bulunması, vermeyince de adeta küsmesi gibi bir durum insan idrakinin bazen ne kadar küçüldüğünü, bir noktada, bir lokmada işte bir böyle nüansla batıp gittiğini gösteriyor bize. İşte ey nefis, sen bu ücreti almışsın. Ubudiyet gibi lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Bu kadar çok şey sana verilmiş. Senden isteyen tek şey lezzetli, nimetli, rahatlı, hafif bir hizmetle mükellefsin. Yani ubudiyetle bize teklif edilen şeyler o kadar az ki aslında. Ve asla bizzat onların kendisi bir çeşit bize ilaç gibi olması düşünülürse, bir farklı bir nimet olarak bize takdim edilir, düşünülürse daha net anlaşılır. Yani biz o ibareye muhtaçız. İşte nazarımız böyle darlıktan kurtulup genişlesin diye. Görülmediğinden unutulabilir olan Cenab-ı Hakk'ı karşı insanın gafletten kurtulması için günde 5 defa tekrar insanın çaynatıp arkasına atıp Cenab-ı Hakk'ın huzurunda eğilebilme gibi bir egzersize insan kavuşturuluyor. Evet. Böylece ebediyete ebedi arzulara e, muhatap olan insanın bu arzularını tatmin edecek ilaç da insana takdim edilmiş oluyor bu ubudiyetle evet bir çeşit çükür eksersiz aynı zamanda insanın kendisine hitap eden bunca nimeti fark edip etmediğini e, ifade e, anlamında evet dolayısıyla yani bu kadar ücret almışsın e, elbette bu kadar ücretin bir bedeli olacaktır her bir külfeti varsa bu külfeti bu külfetin bedelini önceden almışız. Ücretini önceden almışız. Halbuki buna da tembellik ediyorsun. Yani çok azıcık, hafif, rahat bir hizmet bekleniyorsan da buna da tembellik ediyorsun. Eğer yarım yamalak yapsan da güya eski ücretleri kafi gelmiyormuş gibi çok büyük şeyleri müteahkimane istiyorsun. Ve hem niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun. Yani sen alemi darılınca çok küçük şeyler istiyoruz. İlla da bu olsun diyor. Halbuki Cenab-ı Hak Hakim ve Rahim'dir. Hakim ve Rahim isminin muktezasıyla o şeyin bizim için hayırlı mı, hayırsız mı olacağını bilemiyoruz. Veya yaratılış itibariyle kainatın kainattan beklenen bir vazife var. Insandan beklenen de bir vazife var. O vazife görebilmek için insanın en çok da muhtaç olduğu şey zaf ve acızını bilmesi. Senin zaf acizini bilmesi işte bu bütün vazifelerinin en temeldeki duygudur. İnsan kendi zayıf ve aciz zafın acizini fakrının anladığı nispetle Cenab-ı Hakk'ın kudretini ve rahmetini keşfediyor. O zaman kainat denilen bu muhteşem sanat sergisinde asıl vazifesini idrak edebiliyor. Kendisinde keşfettiği bu aczi, fakrı bütün kainatta görüyor. Dolayısıyla bu acizlere medet eden bir kudret bu fakirlere ihsan eden bir rahmet kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla işte e, acizliğimizi, zayıflığımızı gösteren e, hastalıklar, musibetler çok zaman böyle yüksek bir farkındalığa insanı götürüyor. Dolayısıyla bu olmazsa olmaz. Ve insanın her dediği olmamalı ki her istediği olmamalı ki insan kendisine verilen şeyi fark edebilsin. her sabah güneş doğuyor ama kalkıp şükretmiyoruz güneş doğdu diye. Niye? Çünkü her gün her gün verilince adeta insan körleşiyor ona karşı. Kimsenin aklının geçmiyor güneşin şükretmek. Aa bugün de güneş doğdu diye kimse şükretmez. Dolayısıyla Cenab-ı bakın vermiş oldu bu kadar ihsanatı zaman zaman ya kendinde ya ebnaı cinsinde birisinde bir eksikliğini, bir hastalık, bir sakatlık olarak gördüğünde ya da işte fakirlik olarak gördüğünde o zaman insan kendi elindeki nimetin kıymetini takdir edebiliyor. Onun için Üstad birçok yerde bu manayı bize ders veriyor. Yani nimet cihetinde kendimizden daha aşağıdakilere bakmak durumundayız. Yani verilmeyenler, hayvana verilmeyen ne verilmiş bize? Veya işte İslamiyet'e muhatap olmayanlara verilmeyen ne verilmiş bize diye insan düşünmesi lazım. Dolayısıyla insanlığının, efendim, Müslümanlığının imanının kıymetini takdir edebilsin. Evet. Niçin duam kabul olmadı diye nazlanıyorsun? Ya da işte yani bu kadar şey yaptık, işlerimiz de rast gitmiyor ibaret tarzında bir yaklaşım son derece sakat bir yaklaşım oluyor. Evet. Çünkü dua geçmiş nimetlerin şükrü için artık. Gelecek nimetleri istemek böyle gereksiz bir ısrar olur. Bu sıranın bir anlamı şu olur. Demek ki insan geçmiş nimetleri takdir edememiş. Takdir edememişse eğer, burada çok ciddi bir yaklaşım zaafı var. Bu da iman zaafından hasıl oluyor ya da imanının potansiyelden aktif hale geçmemesinden kaynaklanıyor. Evet. bunun nimeti görmüyorsun. Küçücük bazı nimetler için haşa Cenab-ı rahmetini ve iktibasını eder tarzda bir yaklaşımla nazlanıyorsun, küsüyorsun bir anlamda. Evet, senin hakkın naz değil niyazdır. Cenab-ı Hak cenneti ve saadet ebediyeyi mahzı fazıl ve keremiyle ihsan eder. Yani cennet doğrudan önce doğruya, Cenab-ı Hak'ın fazlıdır, ihsanıdır. Hak ettiğimiz, hak edebileceğimiz bir şey değildir. Sen daima rahmet ve keremine iltica et, ona güven ve şu fermanı dinle. Kul bi fadillahi ve bi rahmetihi fe bizalike felyefrehu huve mimma Evet. de ki diyoruz Cenab-ı Hak Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle evet bunlarla sevinsinler o sizin toplayıp durduğunuz her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor evet, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve fazlı bize muhatap rahmeti ve fazlıyla bizi kendisine muhatap yapmış Cenabı Hak insan eğer bir şeyle ferahlanacak ve sevinecekse bununla ferahlanması lazım. Evet. Yoksa maddi, insanın zevki nevasını okşayan bazı şeylerin, bazılarının az ya da çok verilmesi insanların zihnini karıştırmamalı. Eğer desen şu külli hatsız nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz-i şükrümle mukabel edebilirim? Evet. İnsan aslında bu kadar nimeti görünce işte şimdi bu kadar nimete ben nasıl şu kısacık hayatında bir tek dille nasıl mukabele edebilirim, nasıl şükredebilirim diye bir soru geliyor. El cevap külli bir niyetle hatsiz bir itikatla. Evet insan belki bir şeyi bizzat yapabileceği şeyler sınırlı ama külli bir niyet taşıyabilirse insan hatsiz bir itikata olursa mesela. Nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş orada dizilmiş. Onun kalbine gelir benim hediyem hiçtir ne yapayım? Birden der ey seyidim bütün bu kıymetler hediyeleri kendi namımlara sana takdim ediyorum. Bütün bu kıymetler hediyeleri kendi namma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı bunların bir mislini sana hediye ederdim. Evet. Çok hoş bir manzara çizmiş oldu Üstad bize. Yani küçücük bir hediyesiyle muhteşem bir sultanın huzuruna çıkıyor. Bakıyor ki he öyle hediyeler gelmiş ki öyle kıymetli ve öyle çok büyük adamlardan. Tabii elindeki hediyeye bakıyor. Sultana bakıyor. Diğer hediyelere bakıyor. Hediyem hiç. Fakat sonra işte çok külli bir niyet ve atiz bir ticatla söylediği şu cümle çok enteresan. Ey seyidim ey efendim, senin şu kıymettar, bütün şu kıymetdar hediyeleri kendin alma sana takdim ediyorum. Orada ne kadar varsa, bunların hepsini kendin alma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim. Yani gerçekten ben olsaydı, hepsini sana verirdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan verayetinin dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatını en büyük bir hediye gibi kabul eder. Yani padişah rayetinin hediyelerine muhtaç mıdır? Hayır. Niye kabul ediyor? Onların dereceyi sadakatlerine ve hürmetlerine alamet olarak. Yani sadakatların bağlılıklarını gösteriyorlar. Hürmetlerini bildiriyorlar. Bunu kabul ettiğine dair bir nişane olarak hediyeleri kabul ediyor. Bir alamet. Madem bu fakat işte o zatın o fakirin, o garibin böyle yüksek bir niyet içerisinde hepsi benim olsaydı sana verirdim sen bunlara layıksın demesi samimi olarak bunu söylemesi zaten samimiyetlerine, bağlılıklarına alamet olarak hediyeyi kabul ediyordu. İşte bu niyetini o hediyelerin çok da üstün bir şekilde kabul eder. Cenab-ı Aynı öyle de bir adam namazında ettahiyyatulillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediye-i ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. İşte yukarıdaki ifadelerde o var insan külli bir bakış açısına kavuşunca yani sadece kendisinin değil bütün canlıların hatta bir nokta bütün cansızların tahiyyatlarını ve tesbihatlarını da insan kendi namını Allah'a takdim ediyoruz. Teşeğüdde bunu ifade ediyoruz. Yani adeta halifetül ars oluştuğu bu sırdan yani. Adeta bütün insanları, bütün hayvanları temsilen Cenab-ı Hakk'a muhatap oluyor. Dolayısıyla hepsinin hayatlarıyla takdim etmiş olduğu tesbih ve hamdleri kendi namına takdim ediyor. Böyle bir mümessil vasfı kazanıyor insan. Külli bir e, bakış açısıyla. Her elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Hem sen onlar hem daha fazlasına layıksın. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükrü külliyedir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Danseri enteresan bir şey. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki ya Halik'ım. Senin esma usta'nın nakışlarını yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Evet. Bir kavun çekirdeği bunu diyor. İçin için bunu söylüyor. Yani bıraksa Cenab-ı Hak bir kavun çekirdeği 3-5 yılda yeryüzünü doldurabilecek kadar kavun hasıl edebilir. Yani şartları nasıl, böyle kuvvetli bir niyeti var. Cenab-ı Hak müsaade etse ama hikmetiyle müsaade etmiyor. Ama niyetini kabul ediyor. Çünkü her tarafı kavun olacaktı sadece. Kaldık bütün diğer sair e, mahlukat için de bu geçerlidir. Bir balık Allah fırsat verse yeryüzünü tek başına doldurabilir bütün denizleri. Milyonlar yumurta doğuruyor çünkü her defasında. Ya da bir çift sinek yeryüzünü böyle bir şekilde istila edebilir. Dolayısıyla böyle bir şeyleri var. Yani emsaliyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin aynı olmayı istiyorlar. Hatta her yerde ilan etmek, her yeri zapt etmek istiyorlar. Kendilerine tecelli eden esma, Cenab-ı Hak'ın isimleri e, adına. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceğini bildiği için onların niyetlerini bil fiil, ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şu sırra işaret eder. Evet. Yani demek ki Cenab-ı Hak duaları olduğu gibi kabul ede etmiyor bazen hikmetiyle. Niye? Çünkü hikmeti sınırlıyor onu. Bir kavun çekerliği yeryüzünü istila etmekte, bir balık yeryüzünü denizleri istila etmekte ya da işte bir ağaç çekirdeği yeryüzü instila etmek emelin de arzusunda esma Yusna'nın bayrağını dikmek adına fakat Cenab-ı Hakk'a diğerlerine yer kalmıyor hepsinin duasının aynı anda kabulü hikmete muafık değil o yüzden dualarını olmuş gibi kabul ediyoruz evet Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceğini bildiği için onların niyetlerini bil fiil, ibadet gibi kabul eder Müminin niyeti amelden hayırlıdır, şu sırrı işaret eder. Yani mümin de bir dua ediyor ama o duanın hasıl olması onun için e, ya da onun çevresindekiler için uygun olmayabiliyor. Cenab-ı Hak hikmetiyle rahmetiyle bunu görüyor, biz bilemiyoruz. Fakat insan o duasını büyük bir ibaret olarak kabul ediyor, ahirette onun karşılığını da veriyor. Dolayısıyla müminin niyeti amelinden hayırlıdır, o işin hasıl olmasından hayırlıdır. Yani insan işte böyle yüksek külli, hatsiz bir itikat, bir niyetle dua etmeli ki insaniyete yakışır, insanın halifetül arz oluşuna yakışır bir ibadiyette bulunsun. Hem Sumhanı ke ve bir hamdı ke adede kalbini ve ridaya nefsin arşike ve zineti arşini ve midedi ve tesbihi bi cemi tesbihatı Mbiy ke aüliy ve meleketi gibi hatsiz adetlerle tesbihet men hikmeti şu sırdan anlaşılır Yani müminler dua ederken işte bir yandan yarattıklarının hepsinin adedince senin nefsini nasıl e, layıksa o şekilde tesbih ve hamd ediyorlarsa o, şey, o kadar ve o keyfiyette hamd ederim, tesbih ederim diyor. Ve aşın ziynetleri adedince, senin kelimatın adedince, evet, bütün peygamberlerinin, evliyalarının, meleklerinin tesbihatları adedince hamd ederiz şeklinde. Ee, yüksek rakamlı e, hamdler ve tesbihler yapıyoruz. Bu da bize tavsiye ediliyor. Evet. bunu tam şeyi bu. Yani öyle küllü bir yani fırsatım olsa zamanım olsa ben bunu yapardım gibi kuvvetli bir niyet taşıyorsa bir insan Cenab-ı Hakk'ın olmuş gibi kabul ediyor. Ama bu niyet sağlam niyet olmalı yani kavun çekirdeği işte kavun çekirdeği şartlarını bulduğunda gerçekten de icraatını yapıyor. Dolayısıyla insan da öyle kuvvetli bir niyet taşımalı ve fırsatlar bulduğunda buna uygun amellerde bulunuyorsa eğer Dolayısıyla sağlam bir itikada ve niyete sahiptir. Anlaşılıyor. Yapmadığı şeyler yapmış gibi kabul ediliyor. Sevap de defterine kaydediliyor. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekün hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder? Bir zabit, bir subay. Bütün neferatının yekün hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder. Yani bölüğü, tabur her neyse oradaki bütün hizmetleri kendi namına Padişah'a takdim ediyor. Hepsini kendisi mi yapıyor? Hayır. Ama diğerlerinin temsil vasıf olduğu için hepsini kendi namına padişah'a takdim ediyor. Öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata kumandanlık yapan ve mevcudat-ı arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İyâkena'budû ve yyâkena'staîn'dir. Yani yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz der. Bütün mahlukat namına. Bütün halkın ibadetlerini ve istihanelerini kendi namına Mabuduz Zülcelale takdim eder. Hem Subhaneke bir cemi tesbihati cemi mahlukatika ve bi'l-seneti cemi masnuatiktir. Evet. Bütün mahlukatının tesbihatlarının tamamı adedince ve bütün masnuatındaki bütün diller adedince seni tesbih ederim der. Bütün mahlukatı kendi hesabına söylettir. Hem Allah'ım salli ala Muhammed'in bir adedi zerratil bi kainat ve merakkebeti eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salat selam getirirken de kainatın zerreleri ve o zerrelerden mürekkepler bileşikler edince salat olsun diye insan salavat getiriyor. Der her şey namına bir salavat getirir. Yani sadece kendi salatı değil, bütün insanların, bütün mahlukatın namına bir salavat getiriyor insan. Evet. Çünkü her şey Nur-u Ahmet'in aleykilerine alakadardır. İşte tesbihatta ve salavatlarda hatsiz adetlerin hikmetini anla. İşte insanın külli oluşundan, külli bir ubudiyet hasıl etmesinden hasıl olan muhteşem manzara. Dolayısıyla insan öyle yüksek bir e, ihsana mazhar ki, bu insanın karşılığını sonsuza kadar başımız secdeye koysa, kaldırmasak karşılığını vermiş olamayız. Nerede kaldı ki biz bunlardan geçip, küçücük şeyleri bahane ederek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, hikmetine karşı küsmek vaziyet alacağız. Cenab-ı Hak sahip olduğumuz nimetlerin farkında olmayı, onun şükrüne eda etme, niyetinde ve itikadında olmayı hepimize lütfetsin. Subhaneke la ilme illa ma allamtana innaka antel alimul hakim va davana al rabbil alamin al fatiha